Bilgelik ve şans. Evvel zaman içinde, hoş bir yaz öğleden sonrası, viz adındaki bilgelik meleği bir parkta oturuyormuş ve bilgi kitabını okuyormuş. Aniden önünde, laki adındaki şans meleği belirmiş. Merhaba arkadaşım, ne yapıyorsun? Sadece bilgi ve bilgelik okyanusu mu daha fazla dolduruyor? Şeyle, bilgiyle... Vay canına, çok sıkıcı görünüyor. Ama birine sıkıcı gelen, diğerine eğlenceli gelebilir. Zamanın ve uzayın bu geniş evreninde varlıklar çok... Tamam, sizi orada durduracağım. Bir görev var. Patron halletmemizi istiyor. Ne, görev Evet, mi? hadi gidelim. Sana ne olduğunu yolda açıklayacağım. Vez başını salladı ve laki parmaklarını ışıklattı. Bir anda ikisi de kayboldu. baycanına burası çok güzel görünüyor. Evet, biraz aşırı görünüyor. Nasıl yani? Görüyorsun. Ah, boş ver. Yolda gelirken sana söylediğim her şeyi anladın mı? Evet. Prenses Selena sonu üç yıldan beri tek bir kelime dahi etmemiş. Ve onu konuşturmak zorundayız. Anlamamışsın. İşte geliyor. Saklan. Saklanmamıza gerek yok ki bizi göremez. <gülüyor> Biliyorum. Sadece şakaydı. Prenses Selena arkasındaki hizmetçileriyle yanlarından geçmiş. Viz büyülenmiş. Evet, gerçekten çok güzel. Şimdi dikkatini topla. Çünkü bu görevin sadece bir bölümü. Ah, Başka bir bölüm mü var? Lucky göz kırpmış ve parmaklarını şıklatmış. Ve ikisi tekrar kaybolmuş. Bir an sonra genç bir adamın çiçeklerini suladığı küçük bir evin dışında belirmişler. Onun adı Happy. Ama ne yazık ki mutlu değil. Pekala. Ah, prensesin onunla bir şekilde konuşmasını ve ikisinin evlenmelerini sağlamalıyız. Görev bu mu ya? Yani? Evet. Ama neden? Patron neden yapılmasını istiyor ki? Yani hiç mantıklı değil. Kader. Yani alın yazısı. Hayır. Melek olan kaderden bahsediyorum. Kaderin meleği var ya. Aa. O ne yaptı ki? Anlatayım. Bir gün Hepinin kaderini yazdıktan sonra uyumaya karar verdi. Küçük hamsterın sinsice yukarı çıkıp o sayfayı yiyeceğini ve Hepinin kaderinin sonsuza dek kaybedileceğini bilmiyordu. Ama bütün bunların Selena'yla ne ilgisi var? Peki sayfanın diğer tarafında Selena'nın kaderi yazıyordu. Aa öyle mi? <gülüyor> evet. Bu yüzden kendi bireysel hayatlarında gerçekten çok mutsuzlar. Kaderin ne yapılması gerektiğine dair hiçbir ipucu yok. Ve bildiğin gibi bu evrendeki her varlığa kitaptan sadece bir sayfa ayrıldı. Yani... Yani onlara ayrılan sayfalar yokken patron devreye girdi. Böylece kaderlerini mühürlemek, hayatlarına bir yön vermek ve onları bir araya getirmek istiyor. Bildin. Peki plan ne? Öğleden sonra Happy çiçeklerini satmak için markete gittiğinde onun kafasına girip doğruca kral sarayına gideceksin. Eğer gardiyanlar seni durdurmaya çalışırsa ne yapılması gerektiğini biliyorsun. Saraya girmeme hangi cüretle engel olursun? Yanımda Hannah deresinin yanında yetişen kutsanmış çiçekler var. Bu çiçekler prensesi tekrar konuşturabilir. Ve gardiyanları başarıyla kandırdıktan sonra... Doğruca kralın bakanlarıyla toplantı yaptığı büyük salona doğru ilerleyeceksin. Merhaba, Büyük Montana Krallığı'nın yüce majesteleri. Prensesi yeniden konuşma gücüne kavuşturma umuduyla geldim efendim. Bu çiçeklerin yardımıyla tabii. Gerçekten mi? Bunu yapabilir misin? Evet majesteleri. Sahte umutlar dağıtma yabancı. Annesi vefat ettiğinden bu yana kızım konuşamıyor. Görünüşe göre duygusal bir şok konuşmasını engelliyor. Dünyadaki bütün keşişler ve doktorlar onu konuşturamadı. Çiçeklerin bu krallığın en bilgi erkek ve kadınlarının yapamadıklarını nasıl yapacak? Bana bir şans verin, pişman olmayacaksınız. Peki ya konuşturamazsan? Ve burası oyunun başladığı yer. Ah, güçlü ellerim varmış. Her şey Laki ve Viz'in planlarına göre gerçekleşmiş ve sonunda hepsi saraya girmiş. Majesteleri, başarısız olursam beni istediğiniz şekilde cezalandırabilirsiniz. Ama başarılı olursam, prensesle evlenmek için sizin izninizi isterim. Ee, tabii eğer beni kocası olarak kabul ederse. Kral bir süre düşünmüş ve başını sallamış. Muhafızlar hepiyi prensesin odasına götürmüş. Köpeği kucağında pencerenin kenarında oturuyormuş. Teşekkür ederim baylar. Dışarıda beklemenizin sakıncası yoksa uzun sürmeyecek. Gardiyanlar başlarını sallayıp odadan çıkmış. Prenses Selena Happy'e bakmış ama hiçbir şey söylememiş. Tam o sırada köpeği havlamış. Happy prensese doğru yürümüş ve önünde eğilmiş. Sakıncası yoksa alabilir miyim? Prenses köpeği ona vermiş. Oh sen çok sevimlisin. Fajadan seninle tanışmaya geldim büyülü köpek. Bu sırada prensesim kafası karışmış. Benim adım Happy ve nemcilerin büyük azizi bana kaderimden bahsedebileceğini söyledi. Lütfen bana söyleyebilir misin büyülü köpek? Bana ne olacağını söyle. Ben kiminle evleneceğim? Kaç çocuğum olacak? Lütfen söyle bana lütfen. O anda Selena'nın dudakları titriyormuş ve bir anda kendini tutamamış. Kes şunu konuşamıyor. O bir köpek. <gülüyor> Ama sen konuşuyorsun. O anda yıllar sonra nihayet konuştuğunu fark eden prensesin gözlerinden yaşlar boşalmış. Prenses sonunda konuştu. Yaşasın! Prensesin konuştuğu haberi hemen krala ulaşmış. Çok sevinmiş. Çocuğum konuştu mu? Hemen yanına gideyim. Kral prensesin odasına ulaştığında Happy ve prensesi kıkırdarken, gülerken ve konuşurken bulmuş. <gülüyor> Gerçekten mi ve sonra? Bu kralı kızdırmış ama hepini şartını hatırlamış. Ancak kral hepinin statüsündeki birinin kızıyla evlenmesine asla izin veremezmiş. Hemen aklında bir plan oluşturmuş ve oradan ayrılmış. O günün ilerleyen saatlerinde Hepi, kralla konuşmak için büyük salona geri döndüğünde, gardiyanlar tarafından yakalanmış. Ne, neler oluyor? Kızımı konuşturduğunu biliyorum. Ama onunla evlenmene izin verme mümkün değil. Buna imkan yok. Ama bana bir söz vermiştiniz. Kralın sözünün bir değeri yok mu yani? Sen... Kral'la böyle konuşmaya nasıl cüret edersin? Muhafızlar, bu kötü niyetli adamı derhal alın ve zindana atın. Ne? Hayır! O anda Lucky birden ortaya çıkmış. Beni özledin mi? Tamam, şimdi içeri girip yerime geçmen için iyi bir zaman. Lucky göz kırpmış ve ikisi yine yer değiştirmiş. Vez çıkıp şöyle demiş. İyi şanslar! Teşekkür ederim. Şimdi beni izle. Muhafızlar şaşkınlığa uğramış. Bu, bu kiminle konuşuyor? Ne? O sırada Prenses Selena diğer taraftan koşarak gelmiş. Baba, benimle! Ne var? Ne oluyor? Muhafızlar neden Hepi'yi yakaladı? Baba! O anda kralın gözleri yaşlarla dolmuş. Yıllardır bana tekrar baba dediğini duymak için bekliyorum. Buraya gel küçük kızım. Babana sıkıca sarıl. Prenses Selena aynı anda babasına doğru yürümüş ve ona sarılmış. Ama baba neden Happy? Kral hepinin koyduğu şartı anlatmış. Ona söz verdiğimi biliyorum. Ama o sıradan biri ve... Ama baba... Ondan hoşlanıyorum. Evlilik hakkında bilgim yok ama onu tanımak istiyorum. O anda Hepi gülümsemiş. Sen ne? Onu serbest bırak baba. Çünkü herkes sözünü tutmaman konusunda konuşacak. Sana güvenmeyecekler. Kral başını sallamış. Hı, haklısın. Ama ondan gerçekten hoşlanıyor musun? Hoşlanıyorum. Selena Hepi'ye dönüp şöyle demiş... Senden hoşlanıyorum Happy. Önce birbirimizi tanıyalım mı? Happy başını sallamış ve Selena gülümsemiş. Tamam o zaman. Muhafızlar, onu serbest bırakın. Ve siz, Bay Happy, ne yaptığınızı bilmiyorum ama kızımı çok seviyorum. Ona iyi bir hayat verebilmeniz için sıkı çalışın, anladınız mı? Evet, majesteleri. Ve böylece Happy'nin bir amacı olmuş. Ve Prenses Selena'nın bir nedeni varmış. Hepi eve geri döndüğünde o kadar mutluymuş ki uyumaya karar vermiş. O zaman laki çıkmış. Pekala. Onu bizi hatırlamaması için yeniden programlamaya ihtiyacımız var. Böylece hepsini kendisinin yaptığını düşünebilir. Haklısın. Parmaklarını Hepi'ye uzatmışlar ve sihirli fırıltılar çıkarken alnına dokunmuşlar. Ve işimiz bitti. Hadi gidip patrona bittiğini söyleyelim mi? Evet. Hadi gidelim. Bu arada harika takım çalışması. Bilgelik ve şansın uyumlu olabileceğini kanıtladık. Viz gülümsemiş ve parmaklarını şıklatmış. İkisi de yok olmuş. Merhaba patron. Görev sonunda bitti. Yaşlı adam gözlerini açıp şöyle demiş. Güzel. İyi. Siz ikiniz iyi yaptınız. Teşekkürler patron. Bence Destini'yi bu konuda bilgilendirmeliyiz. Evet, evet. Bunu sen yap. Bunu söyleyen yaşlı adam gözlerini kapatmış. Destini'nin evine gitmişler. Merhaba. Size hangi rüzgar attı? İkisi her şeyi Destini'ye açıklamış. Sorunun çözüldüğünü anlayan Destini çok mutlu olmuş. Çok teşekkür ederim. Dikkatsizlik edince bu oldu işte. Lütfen kendini suçlama Destini. Artık her şey yolunda. Ama hey, şu senin küçük hamster nerede? Burada bir yerde olmalı. Ah, bak işte orada. Buraya gel küçük adam. O oh, çok tatlı. Ben olsam böylece. Kader hepsi ve Selena için mühürlenmiş. Evlenip sonsuza dek mutlu yaşayıp yaşamadıklarını bilmiyoruz. Ama evrenin onlar için bir planı olduğunu biliyoruz.